başlıyor efendim. Her programımızda kentimizin sokaklarından, mahallemizden, şehirlerimizden, yaşamın tam da içerisinden çok özel konukları ağırlamaya çalışıyoruz ve onların ilham veren yaşam öykülerini sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz. Her programımızda konuk olan bu özel değerli isimler kendi yaşam öykülerini kendileri anlatıyorlar ve biz de bu yaşam öykülerine sizlerle beraber tanıklık ediyoruz. Bu programda da yine çok özel bir konuğumuz var. Çok uzaklardan hem de bir konuğumuz var. Konumuz sevgili Kuryakoz Acar Kuryakoz hoş geldin programımıza Hoş bulduk Kenan Çok teşekkür ederiz programımıza katılmayı kabul ettiğin Yaşam öykünü paylaşmayı kabul ettiğin Bugün aramızdasın, seninle bağlantı kurduk Ve yaşam öykünü bizlerle paylaşacaksın Bunun için öncelikle çok teşekkür ediyorum Rica ederim, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için Kenan Peki sormak ee... istiyorum Kuryakoz Acar kimdir, nerede, ne zaman başlamıştır yaşam öyküsü? Şimdi Kuryakos Acar, Kuryakos benim asıl ismimdir. Bazen bunu hep karıştırırlar işte Kuryakos, işte Kurya e, isim, Koso isim gibi mesela. Kuryakos sonuçta Brun bir isimdir. E, 4. yüze ulaşmış bir aziz zaten bizde. Acar da soy isim. Tabi bu da 1934'teki soy isim kanunla verilmiş bir soy isimdi. Bizdeki normalde Abraham olarak diye geçiyor asır olarak orijinali. Midyat'a bağlı Beskustan köyü, daha önce tabii Türkçe olarak Alagöz diye geçiyordu. Daha sonraki dönemlerdeki bu isim değişme falan vesaire bizim köy tekrar eski ismini aldı. Beskustan yani Kuslanın evi olarak diye geçiyor. Orada doğdum büyüdüm, benim ailem orada yaşıyor zaten o köyde. Yani aslında şu anda biz Mardin'e Midyat'a bağlanıyoruz. Konuğumuz Mardin Midyat'tan Kuryakos. Mardin Midyat'ın köyünde dünyaya geldiniz. Evet, geldin. Kustan köyünde. Nasıl, Malim, nasıl halen... bir köydü, nasıl bir ortamda yaşadın, dünyaya gözlerini açtın? O yılları, o dönemdeki köyünü birazcık anlatır mısın <gülüyor> Kiliotos? Ki yani şöyle benim tabii o dönemlerdeki köy olarak, nüfus olarak yine kalabalık değildi. Yaklaşık olarak 20 hane falan kalmıştı bizim köyde. Anlatılırlar tabii yani 120 haneli bir köydü zamanında. Ve tabii göçlere beraber 20 hane kalmış. E, köy hayatı eski dönemlerde yani birçoğu çocukluğumuz halen aklımıza geliyor yani. Ve çok güzel bir ortam içinde büyüdük. Yaşadık belki şartlar zordu. Ama o dönemlerde e, yani televizyon yoktu, işte telefon yoktu, internet yoktu. O zaman komşuluk vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Giderdik işte akraba, dayısı, işte amca olsun veya evde işte gelen misafirler falan olsun. Otururduk işte öyle ve çok güzel sohbetler, eski hikayeler, eski masallar bize anlatırdı. Onlar halinde böyle kulağımda çınlıyor diyebilirim zaten. Ve bizim köyde şöyle bir şey vardı. İlkokul yoktu tabii o dönemlerde olmadığı evet. için de. Biz Miçburş başka bir köye gitmek zorunda kaldık ve servis de yoktu. Ee, bu köy bizim köyden yaklaşık olarak 3 kilometre uzaklıkta zaten. Anıtlı köyü, ha diye geçiyor. O da bir Süryani köyü zaten. Ve biz 5 sene boyunca yaya olarak o köye gittik geldik diyebilirim. Ne kadardı mesafe? Zaten. <gülüyor> yani günde mesafe. 6 kilometre gidiyorduk. Yani 3 git dönüşte 3 kilometre. Toplamda 6 kilometre haftanın içinde. Işte 5 gün bu şekilde gidip geliyordu köyemizde. Mardin'in kışlarında kar yağdığında bile e, zor koşullarda bile yürüyerek 3 kilometre okula başka bir köye gidip sonra 3 kilometre tekrar geri dönerek ilkokula başladın. Peki ailen ne yapıyordu? Kaç kardeştiniz? E, şimdi şöyle ailem e, benim e, biz 11 kardeşiz bu arada evet. benim bir ablam var benden büyük Diğer kardeşlerimizin babam ufak zaten. Ee, annem babam. Tabi babam bundan yaklaşık olarak 6-7 sene önce rahmetli oldu. Kalp krizinden. 45 yaşında Önce de gençti yani. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, annem halinde tabi köyde. Ee, Kardeşlerim tabii şu an bir kısmı tabii köyde ama evli olanlar bir çoğu zaten. Gitmişte, Nidya'da olan var, Mardin'de olan var. Hatta iki tanesi yurt dışına gitti. Orada evlendi, orada kaldı. Evet. Ve biz bu şekilde yeğenlerim var tabii. Yaklaşık olarak şu an 12 tane de yeğenim var benim. 11, bir ara geldiğimiz zamanlarda... 11 <gülüyor> geldiğimi çocuklarının zamanlardan... büyük bir ailede aslında o yıllarda yaşadınız. 11 çocuk, evet. 11 kardeş... Ee, ve köyde köy yaşamıyla e, o zamanın koşullarıyla e, mücadele ederek bir yaşam başladı. Ve ilkokulu sen 5 sene yakındaki bir başka köye giderek yürüyerek gidip gelerek okudun. Ve sonra bir gün ilkokul bitti mezun oldu Evet yani ilkokul bitti bir de dediğim gibi imkanlar yoktu şartlar yoktu. Bir de 11 kalbi sonuçta evdeyiz zaten o zamanlarda. Benim rahmetli babam da. E, köyde öğretmendi yani şöyle Süryanice öğretmenini yapıyordu. Çocuklara Süryanice dersi veriyordu o zaten. O şekilde o da de e, dil olarak zaten ana dilimiz Süryanice olduğu için biz onunla büyüyoruz zaten. E, okuma yazmayı da bu şekilde bize öğretti zaten kiliseyi işte giderek borçlamalarımıza. okuldan geldikten sonra çünkü kiliseye gidip birkaç saatte o tip dersleri alıyorduk zaten. Şimdi 11 kardeş bir evin içinde e, kolay değil tabii. O dönemdeki şartlar olarak baktığımız zamanlarda ama güzel bir ortamdı hakikaten e, insan bazı şu anki zamanı düşündüğün zamanlarda e, kalabalık değer olmaması rağmen de istisya yaşamımızın yani o günleri e, insanlar hakikaten mumla arıyorlar daha sonra ilkokul bittikten sonra iki tane seçenek vardı önümde. Ya yurt dışına İsveç'e, dayımların yanına gidecektim okumak için ya da e, Morgadiel Manastırı'na gelip burada bir yurtta e, kalıp buradan milli eğitime gidip gelecektik. O zamanlarda halen de bizim burada birkaç tane bu şekilde aktif manastırımız var bölgede evet. ve bu manastırlar e, köylerde yaşayan çocuklara bu imkanı sağlıyor e, alıp ve bunları Milli gönder Yani biz manastırları halim günümüzde bir yurt olarak kullanıyoruz zaten. Ondan sonra e, burada yer olduğu için o dönemlerde benimle beraber 5 e, arkadaş daha yani toplamda biz 6 arkadaş aynı yaş olarak diyebilirim. Manastır'a geldik o dönemlerde 98 yılında hiç unutmam yani 30 Ağustos dönü o da ee, Morgabriel'in anma günüdür zaten. Evet. Ee, büyük bir azizin günü olduğu için de o günü hiç unutmuyorum. 98'den ben bu manastırı adım attım zaten. Geldim, 98 yılında ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula gitmek için yaşadığın köyde ortaokul olmadığından, yakında da bir ortaokul olmadığından aslında Mardin Midyat'ta Mor Gabriel manastırını yurt olarak kullanıp bir yandan e, Morgabriel manastırında kalırken bir yandan da e, ortaokula Milli eğitime bağlı dışarıda bir orta okula devam etmek üzere Mor Gabriel Manastırı'na 98 yılında adım atıyorsun. Aynen Ve öyle. Aslında bundan sonraki yaşamının başlangıcı da birazcık herhalde o güne dayanıyor ki bir 30 Ağustos günü Mor Gabriel Manastırı için çok özel bir gün. Peki o günden sonra neler oldu? Neler yaşadın? Ee, şöyle Kenan şimdi buradan her gün okula gidip geliyorduk. O zamanlarda burada bayağı öğrenci vardı. 30-40 tane öğrenci vardı. Ve her gün sabah buradan işte servisle Milli Eğitim'e gidiyorduk. Mulya bir arasında yaklaşık 20 kilometre mesafe var zaten. Ve bu şekilde orta işte 3 lise 3 o dönemlerde işte 6 sene olarak da burada öğrenci olarak kaldım zaten. 2004 yılında mezun olduğum liseden zaten. E, manastır tabii hayatı kolay değil yani ilk geldiği zamanlarda çok zorluklar yaşadık. Nasıl çünkü daha ilk kez 11 yaşında arın ayrılıyorsun zaten ve böyle bir yere geliyorsun. E, o tabii özlemi e, hissediyordun çünkü o kardeşlerin olsun işte annesi, işte, babası falan o durumlarda ama zamanla tabii alışıyorsun e, bu duruma. Ve burada yaklaşık olarak 6 senede Manastır'da öğrenci olarak yatır olarak kaldım zaten. Evet. Peki manastır hayatına kolaylaşıbildin mi? Yani ilk bahsettiğim gibi hakikaten çok zorlandım. Yani sonra tabi okul bittikten sonra e, sınavlara girdik işte bildiğiniz milli eğitimlere evet. üniversite işte, kazanıp kazanmama geçin. Ya benim şöyle bir e, yolum vardı yani hatta benim düşüncem pek fazla okumalı aram yoktu. Ben daha çok futbol oynayan biriydim. Öyle mi? Yani biz, evet, yani evet, benim böyle mi? bir hayatım var zaten. Yani futbol hastasıydım o dönemlerde diyebilirim zaten. Hı. Yani lisedeyken zaten bizim özellikle sınıfımız bu şekilde biliniyordu zaten. Futbola çok iyi arkadaşlarımız hep beraberdik zaten. Küçüklüğünden beri aynı ortamlarda hep aynı zamanlarda olduğumuz için beraber oynuyorduk ve biz... 3 e, sene boyunca o lisede oynadık. Bir gün bile yenilmedik yani. Öyle bir şey. başarılı e, e, Evet yani takımımız o kadar iyiydi zaten. E, şimdi ben hatta yani liseyi bitirmeden önce yani bir ay kalan mezun olmak e, o dönemlerde şöyle bir şey var. Halen de var da işte kayıtlar oluyor ya işte ev takımlarında bir şey işte. Ben o dönemlerde işte bir gün rahmetli babamın eniştem e, Fenerbahçe'yi için böyle bir başvurduk yani bir kayıt olarak zaten ve e, İstanbul'a gittim o dönemlerde hı hı. orada bir hafta kaldım işte e, işte bir gün işte gittik oynadık zaten ondan sonra tekrar döndüm bir ay sonra işte aradılar elemeleri kazandın diye e, o zaman da tabi okulda yani lisede bitmişti zaten mezun olmuştu ondan sonra, sonra e, geldim tekrardan İstanbul'a ve orada yaklaşık olarak bir 3 ay boyunca oynadım tabi oynamadım değil e, tabi Türkiye'deki belki bir çoğu yerlerde de öyle ama maalesef bizim buralarda. Tort bir hep e, on safhada olduğu için tabii. E, ve bunu tabii ben kabul edemedim bir çoğu şey gördükten sonra. Ondan sonra bıraktım. E, geldim tekrardan. Hatta köye gitti. İşte köydeki artık zaten köy hayatı biliyorsun tarımdır, hayvancılıktır zaten. Evdekilerin yardım ediyordum. Ondan sonra Morgabriel'den aradılar işte o dönemlerde işte beni işte Anadolu babalı. İşte gelip bize rehberlik yapsın diye burada Murgabriel'de ve ondan sonra tekrardan bir altı ay sonra yanlış olmasam 1 Mart 2005 yılında e, manastıra geldim tekrardan ve burada rehberlik yapmaya başladım. Yani Murgabriel Mur manastırında yurt olarak kullandığım, e, Murgabriel manastırında kaldığım, yaşadığım dönemde Ortaokulda ve liseyi bitiriyorsun. Liseden sonra bir futbol macerası ama 3 ay sonra onu bırakıyorsun. Tekrar Mardin'e mi? Mardin e, Mardin e, köyüne dönüyorsun ama evet. sonrasında manastırdan sana rehber olmanı teklif ediyorlar. Ee, evet. Ve sen Mor Gabriel Manastırı'nın rehberi olmak için köyünden tekrar Mor Gabriel Manastırı'na dönüyorsun 2005 yılında. Aynen. 2005 yılından bugüne 15 yıl boyunca Mor Gabriel Manastırı'nda Rehberlik yapıyorsun. Evet yani şöyle bir durum var bir de 2007 yılında e, askere gittim. Evet. E, sonuçta önümde asker olduğu için o dönemlerde. E, işte yaklaşık olarak bir 15 ay e, askerlik yaptım. Uzun dönem zaten o dönemlerde. Ondan sonra tekrar döndükten sonra işte buraya geldim ve burada tekrardan aynı işi devam etmeye başladım. Ve halen buradayım zaten, o Gabriel'deyim. Tabii daha sonra 2015 yılında bir karar aldım benim bir arkadaşla beraber. Bir şarap işini geldik. Zaten burada medyada hmm. 2008 yılında bir şarap fabrikası açılıyor. işte inişten ve de birkaç tane ortakla beraber. Ondan sonra tabii biz de böyle bu bahsettiğim arkadaşın ortağımla böyle bir karar aldık ve Mardin merkezde bir şubi açtık biz. Kendi girişiminizi de bir yandan kurdunuz. Peki, Aynen. E, geride kalan sürede e, herhalde binlerce ziyaretçi ağırlamıştır Mor Gabriel Manastır'ı ve binlerce insana sen Morgabriel Manastırı'nı, o kültürü, o tarihi, mekanı anlatmışsındır. Nasıl bir duygu Morgabriel Manastırı'nda rehber olmak ve yıllarca insanlara aslında sen hep aynı şeyi anlatıyorsun. Ee, birazcık ondan bahsedebilir misin bize? Kulekos? Yani şimdi ben buraya ilk başladığım zamanlarda hiç kolay olmadı. Daha işte yaklaşık olarak 17-18 yaşında e son önünde çıkıp bir tarihi anlatmak hiç kolay değil zorlandığım zamanlarda çok oldu. İlk başta tabii ufak gruplar işte, 3'er, 5'er, onlar er kişi falan. Ondan sonra zamanla tabii bunu öğreniyorsun, alışıyorsun. Çünkü her şey zaten, insan hayatta alışıyor zaten ne kadar zor olsa dahi. Benimki de uzun yani hakikaten bir süre güzel bir zamanım oldu. Çünkü her gün farklı insanlar görüyorsun ama hep aynı şeyleri anlatıyorsun yani gün içinde bunu belki 5 bazen 10 bazen 15 ben hatta bir kere saydım 17 kere gün içinde aynı şeyleri tekrarladım yani yani o zamanlarda tabi çok kalabalık yoğun gelen giden çok ziyaretçi oluyordu i̇şte ilkbahar sonbahar günde 1500-2000 insan geldiği zamanlardı yani güzel zamanlarımız oldu, kötü zamanlarımız oldu tabii. Çünkü iş genelde hep çıkışlı, inişli oluyor böyle durumlarda. <Gülüyor> güzel bir tecrübe oldu. Ben bugüne kadar üniversiteye gitmesem, okumasam da, hatta birçoğu soranlar bana hangi mevparımdan mezun oldum. Ben de bir Yani bu da bana çok büyük bir katkı oldu yani bu iş manastırda. Yani bugün belki üniversiteye gitsem bu kadar tecrübe alamazdım, kazanamazdım. Bu kadar yıl boyunca, bu kadar farklı insanlar, dünyanın her yerinden çünkü buraya gelen giden insanlar oluyor. Tabii daha çok yerli. Yabancılar eski dönemlerde çok itip geliyordu. Biz tabii anlatıp tercüme şeklinde oluyordu. Ben öyle anlattığım insanlardan bir çoğu şeyi öğrendim. Çünkü genelde hayat bu şekildedir. Ve böyle devam etti yani. güzel zamanlarımız oldu. Ve severek yaptığım bir şey olduğum için diyebilirim. Ee, halen de devam ediyorum Tabii bu ne zamana kadar böyle devam eder onu bilmiyorum çünkü bir taraftan dışarıda kendi artık hayatını işini kurduğum içinde de e, hem burada hem orada bu şekilde arasını işte gidip geliyorum ama e, gündüzleri hep manastırdayım çünkü burada halen çalıştığım için çünkü sonuçta vakfın bir çalışanı olarak zaten burada biz kalıyoruz Hala manastırda, manastırda, manastır'da mı yaşıyorsun peki Kuryakos? Hala Manastır'da mı yaşıyorsun? Yani şöyle, e, evet çünkü bizim tabii personellerimiz şöyle, emni olanlar gidip geliyor zaten. Yani middette kalıp sabah gelip akşam geliyor ama olmayanlar işte bizim gibi. E, burada kalma şansımız var. Burada kendi odamla zaten Manastır'da. E, ve burada kalıyorum ben onun için zaten. Ama ara sıra işte bizim gibi haftada bir iki günü. Ee, İslam dolayı da gelip şubelere uğruyorum. Geliyorum tekrardan dönüyorum zaten. Evet. E, Mardin'de Midyat'ta yaşıyorsun. Doğup büyüdüğün topraklarda yaşıyorsun. Ve aslında kendi kültürünü, e, kendi inancını ve kutsal bir mekanı e, her gün binlerce insana aktarıyorsun. E, ve bu seni de dile getirdiğin gibi, ifade ettiğin gibi, belki üniversite okumadın ama o insanlarla, tanıştığın insanlarla ya da yaşadıklarınla geride bıraktığın yıllarda Birkaç üniversite bitirecek kadar eminim farklı kültürleri, farklı öğretileri e, benimsemiş ve kendine katmışsındır. Dolayısıyla yaptığın meslek de e, zor olmasının yanında bir o kadar da öğretici, insanı geliştirici bir meslek. Ve sen Mardin Midyat'ta e, Gabriel Manastırı'nda hala aslında o kültürün bir bayrak taşıyıcısı olarak e, gelen misafirleri ağırlıyorsun. Peki Mardin'de yaşamak, Midyat'ta yaşamak? Ee, ve süryani bir vatandaş olarak e, orada e, farklı dinlerden, farklı kültürlerden, farklı etnik kökenlerden insanlarla bir arada yaşamak nasıl? Birazcık Mardin'den ve o yapıdan da bahsedebilir misin bize? Yani şimdi Manasar'ın tabii ayrı bir e, manevi yeri var bizim için. Yani bu topraklar e, biz e, çünkü tarih boyunca burada yaşadık. Bizim atalarımız bu topraklarda büyüdü başka bir yerden gelmedik nereye gidersek gidelim sonuçta bizim anayurtumuz burası bizim yaşadığımız topraklar burası olduğu için bir yer bunu yerini tutmaz zaten farklı inançların olması bir merdinde o ayrı bir şeydir İççe olarak tabi bunu bu şekilde yaşatabilmekte hiç kolay değil tabi bunu kötü zamanları olan oldu iyi zamanlar oldu bu her yer olduğu gibi tabi Burada da yani her zaman iyi olarak gitmiyor hayat. Bunun kötü zamanları da var zaten. Evet, evet. Ee, ve biz çünkü insanlar bizi tanımıyor. Ee, i̇şte Suriyenler kimdir, nedir, nerede yaşadılar, acaba bir yerden buralara geldiler. Ee, o sebepten dolayı biz buralarda olmaktan hakikaten mutluyuz yani. Çünkü bizim toprağımızdır, ee, bizim ülkemiz burası Kesinlikle. bu konularda. E, o sebepten dolayı e, başka bir yere bana sorarsan gitmek ister misin? Elime fırsatlar geçti Avrupa gibi falan yerler ama gitmedim yani ve gitmek de istemiyorum e, hiçbir zamanda. E, burada yaşayıp ve burada hayatımızı bu şekilde sürdürmek istiyorum zaten. Yani maden İtalya'sında çok farklı bir yer. E, bunu Hristiyan'ın ecdesi e, ve Müslümanı olarak tabii bunlar kendi içinde işte artık halk ve meslek olarak zaten ayrılıyor. Gelen insanlar e, tabii çok farklı bir e, on yargıyla geliyorlar buralara. Özellikle batıdan olsun vesaire. Ama bir şey gördükten sonra biraz daha şekilleri değişiyor diyebilirim. E, çünkü çok farklı bir şeyler anlatılır. işte medyada, internette vesaire falan. Yani bunu her yer için öyle. Gibi tezin, kendi gözünle görmen gerekiyor. Görmedikten sonra böyle bir şeyin hakkında yorum yapmak her zaman yanlıştır. Ben bunu hep bu şekilde dile getiriyorum zaten. Onun için insanlar gelip görmeleri gerekiyor, tanımaları gerekiyor. Ee, ne olup bittiğini, acaba gerçekler nedir, anlatılanlar doğru mu, değil mi? Ve biz bir süreli olarak yani buralarda olmaktan hakikaten e, mutluyuz. Yani ben bu kendi adımı olarak söylüyorum. Giren insanlar evet maalesef e, mecbur kalıp gitmişler zamanında diyebilirim. Yani hiç kimse kendi keyfini toplananı terk etmez yani diyebiliyorum ben. Kesinlikle. çok nadir sebeplerden olmadığım müddet için zaten. Onun için ben burada kalmaya devam edeceğim zaten ve halen dediğim gibi bir manastırdayım zaten. Ne zamana kadar bunu devam edileceğim bilmiyorum. Ama Mardin bizim için çok farklı yani biliyorsun bizim için ikinci Kudüs'tür. Evet. Bu topraklar yani Turat din dediğimiz zaten işte bu coğrafya işte Mardin, Musa'a din Cizre olarak bağlan yeri olarak Turabdin diye geçiyor. Yani bizim için burası kutsal bir yerdir Aliye'de. Binlerce aziz yaşadı. Binlerce işte insan yaşadı. Atılan işte bu topraklarda yaşadı. İyisi kötü tarafları falan ve zamanla mesela. Onun için menali olarak da bunun değeri ve hakikaten bize bir huzur veriyor burası. Özellikle benim kaldığım Nurgabiye Manastırı içinde bunu her zaman dileritiriyorum. Kesinlikle bu toprakların zenginliği olarak görmek lazım İnanılmaz bir mirası sahibiz ve bunu farkına vardığımız sürece aslında o mirasın ne kadar kıymetli olduğunu anlayabileceğiz. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Kuryakos. E, ne söylemek istersin, son olarak ne mesaj vermek istersin ya da yaşam öyküne dair şunu da paylaşayım dediğin ne varsa söz senin. Sadece yavaş yavaş son sözlerini rica edeceğim. Şimdi Kenan şöyle ben bir şey diyemem tabii bu konularda. Bazen insanlar bir şey yapmak istediklerinde de bunu uzun düşünüyor vesaire e, olmuyor. Ben hep şuna inanıyorum. E, i̇şte Allah diyebilirim bu konularda bize bir yol gösteriyor. Biz bunun tabii farkında değiliz. E, anlık olan şeyleri ben çok seviyorum. İşte şöyle böyle falan diye yapacağım diye evet disanılıyor ama e, diğer taraftan da mesela bir bakıyorsun farklı bir yol açıldı farklı bir fikir açıldı ve bu şekilde ondan sonra hayatını sürdürüyorsun yani ben deyim, bir budayım şu an günümüzde onun dışında ki şunu ben demek istiyorum insanlar gelip görsünler buraları tanısınlar tanımadan yorum yapmasınlar konuşmasınlar ve bu topraklar herkesin sadece benim onun değil zaten çünkü biz aynı gemi içinde yaşıyoruz en ufak o gemiyi zara gördüğü zaman, çatak olduğu zamanlarda bunu herkes yaşar o, o sıkıntıyı. O sebepten dolayı kardeş içinde yaşamamız gerekiyor bu topraklarda. Yani onun bunu dediğine e, bir kulak asmamız gerekiyor. E, herkes sonuçta e, bir fikri var e, ve düşünebiliyor insanlar. Onun için de benim tek isteğim hiçbir zaman birbirimizi sorgulamadan, yargılamadan kardeş içinde yaşamak e, ve bunu bu şekilde de ben inanıyorum, sürdürebiliriz ve yaşatabiliriz zaten. Daha ilerideki zamanlara daha iyi bir şekilde gelenekleri aktarabilmek için diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel mesajlarla programın sonunda bağlıyoruz ki sayende ee, yaşam öykünü paylaştınız. Bugün konumuz oldun. Mardin'den Midyat'tan bizlere bağlandın. Çok teşekkürler kurya Kosacar. Çok sağ ol. Rica ederim canım. Ben teşekkür ederim size. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet efendim. Bugün programımızın konuğu uzaklardan Mardin Midyat'tan çok değerli bir de Sevgili Kuryakos Acar'dı. Kuryakos Mardin'de Midyat'ta doğmuş büyümüş bir Süryali vatandaşımız ve yaşamı onu bir şekilde Mor Gabriel Manastırı'na sürüklemiş. Ortaokul yıllarında kapısından içeri girdiği Mor Gabriel Manastırı'nda yaklaşık 15 yıldır rehberlik yaparak gelen ziyaretçilere Mor Gabriel Manastırı'nı anlatıyor. Bir yandan da hala Mardin Midyat'ta o kültürü yaşatmaya, o coğrafyaya sahip çıkmaya, doğup büyüdüğü, ait olduğu toprakların kıymetini herkese anlatma gayretinde. Çok değerli bir isimdi ve Mardin'e Midyat'a yolumuz düştüğünde kendisiyle tanışma şansına sahip olduk. Sonrasında kendisini tanıyınca, yaşam öyküsünü dinleyince muhakkak kentin gizli öyküleri programında konuk almamız lazım diye düşündük. Çünkü bu yaşadığımız topraklar o kadar kıymetli topraklar ki, o kadar zengin topraklar ki, bu farklılığı bu çeşitliliği bu çok kültürlülüğü gerçekten önemli kıymetli bir miras olarak görüp biz onu sahip çıktıkça ve her rengimize aynı derecede önem verdikçe bu topraklar bize bire bin vermeye devam edecek. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Yeter ki farkına varalım. Çeşitliliğimizin farklılığımızın ne kadar kıymetli olduğunun farkına varalım. Dolayısıyla da bizler. Kentin Gizli Öyküleri programında bu toprakların farklı renklerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu haftada programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde, salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programında bizler sizlerle birlikte olacağız. Sizlerde yaşam öykülerinizi bizlere aktarmak, bu programda anlatmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ben Kenan Doğan, programı istihdamımız Tuğçe Günalan, ve teknik masadaki Açık Radyo çalışım değerli arkadaşlarım da sizlere sağlıklı günler, güzel günler, güzel haftalar diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri